1308 numaralı konu, Kur'an öğrenmekte zorlanan kimse ne yapmalı Resulullah'a vardım ve ona şikayette bulunarak Kur'an'ın hıfzımdan çıktığını, unuttuğumu söyledim, ezberlenmesinin bana çok ağır geldiğini bildirdim, Hazreti Peygamber, gücün yetmediği şeyi nefsine yükleme ve secde et dedi, Ebu Reyhane, askalana gelmişti, onu gördüm, çok secde ediyordu.